Tekrar merhaba arkadaşlar ben Hasan Sanlı ee, Üçüncü videomuzda devam ediyoruz Yine psikoloji dersindeyiz ee, Geçmeden birkaç tane e, Bir şey duyurayım Facebook'tan bir sayfamız var ee, Okul öncesi ABT'deki Hocalarımızın beraber oluştuğumuz bir sayfa Facebook'ta bir sayfamız Söyleyeyim onu da şuraya yazayım Benim hocam Benim hocam Okul öncesi ÖABT diye bir sayfamız var arkadaşlar. Bu sayfaya e, dahil olmanızı isterim. Bu sayfada soru çözümleri e, ardına işte yine video üzerinden soru çözümleri ve ilgili e, durum değerlendirmeleri gibi gibi paylaşmak yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda burada Facebook sayfamızda olduğu gibi bu Facebook sayfasında olduğu gibi arkadaşlar Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz öğretmenlerim. Zaten ismim Hasan Sanlıydı biliyorsunuz. Instagram'dan ve Facebook'dan da beraber görüşebiliriz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Her türlü sorunu sorabilirsiniz. Her türlü ise cevap mutlaka, mutlaka öyle böyle verilecektir arkadaşlar. Evet öğretmenlerim şimdi 3. dersimizde psikolojinin en son neyi anlattık biz size? Psikolojide merkez sistemden bahsettik. Beyin, omerilikten söyledik arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Psikolojinin biyologi doğusunda çevresel sinir sistem yani periferik sinir sistemden bahsetmeye. Öğretmenlerim çevresel sinir sistem bizim için iki boyu ayırmıştık hatırlarsınız. Bunlardan bir tanesi somatik sistemdi. Bir de öğretmenlerim de otonom sistemdi arkadaşlar. Otonom sistemdi. Bu nedir? Somatik sistem arkadaşlar. istemli davranışların ortaya çıkarılmasını ifade eder. İstemli davranışlardır. İstemli davranışlardır. Evet. Örneği öğretmen şu an benim size ders anlatmam, şu an yazı yazmam, şu an beni dinlemen, not alman. Bunların hepsi de istemli davranışlardır arkadaşlar. Yazı yazmam, istemli davranışlardır. otonom zaten özel demektir. Bağımsız demektir arkadaşlar. Bu istemli davranışlardan sorumlu alanken bu ise tam tersi istemsiz davranışlardan davranışlardan sorumlu alandır arkadaşlar. Sorumlu alandır. İstemsiz davranışlar. Bunlar da öğretmenlerim kendi arasında ikiye ayırmıştık. Bunların bir tanesi sempatik sistem bir diğeri de parasempatik sistem. Cepte para varsa ne var? Denga vardı. Para sempatik sistem arkadaşlar. Evet sempatik sistem öğretmenlerim acil durumlarda devreye girer. Acil durumlarda devreye girer arkadaşlar. Peki ne olur? Öğretmen ne olur? Terleme oluşabilir vücutta. Kalp atışı hızlanır. Kalp atışı hızlanır. E kalp atışı hızlandıysa solunum hızlanır. Solunum hızlanır. Bununla birlikte öğretmenlerim. Evet bizim için soğuk terleme meydana gelir. Gözbekleri büyür. Gözbebekleri büyür. gözbekleri büyür. Evet karın bölgesinde, mide bölgesinde kasılmalar oluşabilir. Kasılma oluşabilir. Kasılma meydana gelebilir arkadaşlar. Bununla birlikte var olan tüyler, kıllanmalar e, dikenleşebilir. Tüyler dikenleşir. Evet gibi... Durumlar ortaya çıkabilir arkadaşlar. Bakın bu acil durumlarda ortaya çıktı öğretmenlerim. Hadi örnek verelim acil bir durum. Evet köpekten korkuyorum. İlk defa köpekle karşılaştım. Değil mi? Artık karşılaştığımda ne olacaktır? Para sem pardon sempasitem devreye girecek. Ve bunun gibi tekli ortaya çıkacaktır. Köpeğin beni kovalaması. Köpeğin kovalaması. Olabilir. Başka? Sınav takvimde açıklanmadı ama hani 21 Temmuz'a düşünüyorum arkadaşlar. 20-21 Temmuz'da sınavın ilk birkaç dakikasında sempatik devreye girer. Sınavın ilk dakikaları devreye girer. Ya da bir tane adam birine aşık oldun. Onun için yanıp tükeniyorsun, bitiyorsun ve ilk defa adamla randeviyar çıktın arkadaşlar. İlk defa buluşuyorsun. Buluşma anın sevdiğini sevdiğinle buluşma anı. buluşma anın bizim işte arkadaşlar sempatik sistemin devreye girdiği bir durumdur arkadaşlar bakın sempatik sistem devreye girdiğinde sen bunu dengelemezsen orada mahvolursun örneğin ilk dakikalarında yaşamış olduğun o heyecan durumu acil durumu arkadaşlar gibi tepkiler ortaya çıktıktan sonra bunu dengelemezsen artık o sınav senin için demek kötü geçer en iyi ihtimalle bayılırsın bu iş hatta hayati bir duruma gidebilir arkadaşlar ya da Düşsene sevgilinle ilk defa buluştun. Beraber ilk birkaç dakika böyle elin ayağı dolaşır. Ne yapacağını bilemezsin. Cümle kuramazsın. Nefes alışverişin hızlanır. Ellerin terlemeye başlar. Soğuk soğuk terlersin. E bunu dengeleyemezsen artık adam sana eder. Ulan manyak bu deyip değil mi? Evet artık kalkar ve seni terk eder arkadaşlar. Bu nedenle dengelemek gerekir ki? Tabii kişiden kişiye değişir öğretmenim bu. Para vardır cepte. Denge vardır. O halde para sempat sistemde bizim acil durumumuz ne yapar? Dengeler arkadaşlar. Dengeler. Örnek. Evet artık sınavın orta zamanı. Orta zamanı. Aradan 15 yıldaki geçti artık denge arkadaşlar. Artık köpeği ilk defa gördüğün duruma dair dengelemen yine bizim için. Niye? Parasyonfali sistem olacaktır arkadaşlar. Tekrar ettim. Para varsa cepte denge vardır öğretmenlerim. Evet bunlar bizim için öğretmenlerim. Anlatmış olduğum yere kadar sinir sisteminden bahsettik. Merkezi ve çevresel sinir sistemini ele aldık. Bir diğer başlığımız da psikolojinin alt dalları başlığıydı. Buradan sonra geleceğini düşünmüyorum öğretmenlerim. Ama yine birkaç tane cümle etmek isterim. Psikolojinin alt dalları başlığında ben birkaçını yazdım buraya. Bir alt dalı eğitim psikolojisi. işte gelişim öğren psikolojisinin yer aldığı başlıktır arkadaşlar. Hatta bunu ayrı bile ele alabilirsiniz. Gelişim öğren psikolojisi. Ayrı denildiğinde arkadaşlar, bu eğitimi daha kaliteli hale getirmek için kullanılmaktadır. Danışmanlık psikolojisi bizim aslında psikologların yaptığı işi ifade ediyor etlendiği ve ya PDR'nin yaptığı işi ifade ediyor. Deneysel psikoloji sadece deney üzerine çalışan bir unsurdur arkadaşlar. Sosyal psikoloji e, ben işinden en önemlisi bu. Sosyal psikoloji bireyin bakın biz evde yalnızken, odamda yalnızken başka davranırsın. Benle temasa geçtiğinde ya da insanlarla temasa geçtiğinde arkadaşlar davranışların değişir. İşte bireyi insan içine girdiğindeki yani toplum içine girdiğindeki davranışlarını inceleyen bir unsurdur. Örneğin bir erkek, erkeklerin yanında başka davranır, kendine başka davranır ama bir kadının yanına gittiğinde bambaşka davranır. Bu sosyal psikoloji alanıdır arkadaşlar. Adalet psikolojisi artık günümüzde biliyorsunuz mahkemelerde olsun, ifade alanmalarda olsun değil mi? E, psikologlar çalışıyor arkadaşlar. Bunların yaptığı işte bunun üzerine öğretmenlerim. Endüstri psikolojisi daha fazla kar, daha motive edici unsurlar değil mi? üzerine çalışan bizim için endüstri psikolojisi alanıdır. Örneğin var ya şu çalışma yerlerinde, iş yerlerinde, ayın eleman uygulaması ya da daha çok satışı arttırmak için kullanılan renkliler ya da ilk markada girdiğinde daha ucuz malzemeler vardır. Daha sonra pahalılar çıkar, ucuz diye girersin, pahalı diye çıkarsın. Öyle değil mi? Neyse endüstri psikolojinin yapmış olduğu araştırmalardır adı üstünde psikometrik psikoloji artık burada psikolojide kullanılan ölçme araçları üzerine çalışmıştır spor psikolojisi artık biliyorsunuz büyük kulüplerde bir spor psikologları çalışıyor maça motive etmek için arkadaşlar işte Beşiktaş Doz, Fener'de Galsa gibi büyük takımlar artık bizim için ne var öğretmenlerim? spor psikolojisi epey kullanılmakta bu arada ben de Beşiktaşlıyım onu da atlamayayım önemli evet, din psikolojisi dini insanlar üzerindeki etkileyici kuvvetini inceleyen bir alandır Etraf psikolojisi bence ihtiyaç bakın her geçen gün yeni çeşit şey çıkıyor arkadaşlar e, traf insanın trafik içerisindeki davranışlarını inceleyen bir unsurdur öğretmenlerim. Etraf psikolojisi kesinlikle ülkemize ihtiyacı var. Kültür psikoloji arkadaşlar içinde bulunduğumuz kültürün de insanlar üzerindeki etkisini inceleyen bir bilim alanı olmuştur arkadaşlar. Bunlar da bizim için psikolojinin belli başta alt dalları olmuştur öğretmenlerim. Ee, buradan sonra geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. En azından bir kaç tane cümle etmiş oldu öğretmenlerim. Şimdi yeni bir başlıkla devam edeceğiz. O başlığımızda buyurunuz psikolojide araştırma yöntemleri. Hemen sildik burayı. Sildik sempatik parasympatiyi, acil durum dengeyi, sildik psikolojinin alt dallarını. Evet. Psikolojide araştırma yöntemleri başlığıyla devam edelim arkadaşlar. Şurayı da sileceğim tahtanın biraz daha fazla alanı bir anda kullanmaya çalışacağım. Evet, psikolojinin alt dalları başlığı. Psikolojinin alt dalları. Pardon. Psikolojide araştırma yöntemleri. Psikolojide araştırma yöntemleri evet öğretmen psikoloji araştırma yöntemleri başlığımızda ilk araştırma yöntemimiz betimsel yöntem olacak betimsel yöntem olacak arkadaşlar evet ikinci araştırma yöntemimiz öğretmenlerim deneysel yöntem olacak deneysel yöntem olacak Evet bir diğer öğretmenlerim istatistiksel yöntem olacak. Evet üçüncü başlığımız arkadaşlar şurayı da sildik. Gelişimsel yöntem olacak. Gelişimsel yöntem olacak arkadaşlar. Gelişimsel yöntem olacak. Betimsel yöntem adı üstünde betimlemek yani olanın olduğu gibi ifade etmeye yarayan yöntemdir. Olanı olduğu gibi ifade etmeye çalışır. Evet. Örneğin burada neler kullanılabilir? Hangi yöntemler kullanılabilir? Bu rehberliğin birey tanıma tekniklerindeki Evet vaka kaydı olabilir Diğer ismi anekdotlu biliyorsunuz Bir yöntem olabilir arkadaşlar evet, Gözlem olabilir Gözlemle kendi biliyorsunuz ki Evet doğal Gözlem Bir de öğretmen doğal olmayan sistematik gözlem vardır Sistematik gözlem kullanılabilir Evet bunun yanında arkadaşlar varrulandırma ifade eden evet sosyometrik tekniği kullanılabilir. Evet yine burada öğretmenlerim varrulan unsurların yine bireyi tanıma tekniklerinden işte sosyogram kullanılabilir aynı sırasında. Gibi teknikler burada kullanılmaktadır. Deneysel yöntem ise öğretmenlerim ad üstünde deneysel yöntem Evet burada öğretmenlerim bildiğiniz gibi değişkenler ondan sonra kontrol grupta deney grupları vardır. Peki bu değişkenler neydi? Bir tanesi arkadaşlar değişkenlerden ara değişken en çok bunu bilmiyorsunuz. Bir diğeri bağımlı değişken. Bir diye de bağımsız değişken. Bağımsız değişken. Evet. Bir diğer öğretmenlerin kontrol grubu. Kontrol grubu. Bir de deney grubu arkadaşlar. Deney grubu. Peki bunlar ne? Evet. Şuradan başlayayım. En sonundan başlayayım arkadaşlar. Deney grubu üzerine çalışılan gruptur. Üzerine. Üzerine. Çalışılan gruptur arkadaşlar. Üzerine çalışılan gruptur öğretmenlerim. Evet. Kontrol grubu ise sabit tutulan gruptur. Sabit tutulan gruptur. Peki niye sabit tutuldu? Diyelim ki elimde iki tane benzer bir grup var. İki tane benzer grup var. Deney grubu üzerine çalıştım gençler. Çalıştım. Artık bu deney grubunda belli baş değişimler meydana geldi. Yani şöyle değişsin. Şöyle olsun arkadaşlar. İşte benim bu değişimi görmek için bunu sabit tutmam gerekiyor. İşte buradaki değişimi görebilmek için sabit tuttuğum grup benim için kontrol grubudur. Bağımlı bağımsız değişken arkadaşlar. Bağımlı bağımsız değişken. Bağımsız değişken bizim için etkileyendir. Etkileyendir. Yani bir şeyin. Neden olmuştur arkadaşlar? Bir şeyin neden olmuştur. Bağımlı değişken ise etkilenen, etkilenen yani bir şeyin sonucu olmuştur arkadaşlar. Örnek vereyim bir tane. Şöyle olsun. Evet bilgisayarın ya da şimdiki yaptığımız YouTube'un, YouTube'un ya da benim hocamın. Evet, eğitim üzerindeki etkisi eğitim üzerinde olumlu etkisi vardır. Olumlu etkisi vardır diyelim. Şöyle sileyim. Olumlu etkisi vardır. Bak şimdi arkadaşlar. Burada eğitim ne oldu? Eğitim etkenen, yani bağımlı değişken oldu. Peki YouTube benim hocam ne oldu arkadaşlar? O durumda bizim için etkileyen yani var olan eğitimi etkileyen neden olmuştur. Bu denilen YouTube bağımsız eğitimse ise bağım değişken olmuştur. Ara değişken ise elimizde olmayan değişkendir. Elimizde olmayan değişkendir. Yani kontrol altına alamadığımız değişkendir. Ne olabilir? Örneğin ben Antalya'da yaşıyorum ki Antalya'da kurumu sahibiyim. Şöyle öğretmenlerim şimdi Karadeniz'deki dondurma satış oranları ile Antalya'daki dondurma satış oranları bundan farklıdır. Bunun en temel nedeni de iklimdir arkadaşlar. Mesela iklim bizim için ne olmuştur? Ara değişken olmuştur. İklim. Evet, bunun yanında öğretmenlerim yaş ara değişken olmuştur. Değişmediği sürece cinsiyet ara değişken olabilir arkadaşlar. Evet istatistiksel yöntemdeyse ise öğretmenlerim istatistsel yöntemde ise Artık burada bunu biliyorsunuz. Burada korelasyon bağları vardı. Hemen yaptık arkadaşlar. Şöyle çizelim. Şöyle çizelim arkadaşlar. Evet. Artı bir. Eksi bir. Sıfır ilişkisiz. Nötr. ilişkisiz. Evet. Eksi bir öğretmenlerim bu bizim için. Negatif korelasyondur. Negatif. korelasyondur. Evet. Artı bir, birisi öğretmenlerim bizim için pozitif korelasyondur. Evet, negatif korelasyonda öğretmenlerim ters orantı söz konusudur. Ters oran söz konusudur. Evet, pozitiflisi tam tersi doğru orantılı bir ilişki söz konusudur. Yani öğretmenlerim artarken artar, azalırken azalır arkadaşlar. Negatifte ise biri artarken diğeri de azalacaktır. Hemen bir örnek vereyim. Şurayı sileyim şöyle. Evet, siz umarım yazmasınızdır. Hatta şöyle yapalım burayı da. Evet. Hemen yazdım öğretmenlerimi. Şurayı şöyle çekelim. karıştırmayın. Evet negatif korelasyon, Ters krantı olduğu ilişki. Ee, babam oğlum filminden bir tane çok sevdiğim replik var. Onu söyleyeyim. örnek vereceğim arkadaşlar. Babam ve oğul filminden. Orada çocuk şey diyor ya. Baba diyor. Büyüdükçe diyor. Hayallerim küçülüyor diyor. Değil mi? Çok güzel. Evet gerçekten de büyüdükçe Hayallerimiz küçülüyor arkadaşlar Evet büyüdükçe Büyüdükçe Hayallerim Küçülüyor Evet bizim için öğretmenlerim Bir ters onat ilişkili vardır Öyle değil mi? Evet çok sigara içersen Sağlığın o kadar azalır yine bizim için Negatif korelasyondur. Pozitif korelasyon ise artıp artacak Doğru mudur? Örneğin öğretmenlerim ne kadar çok spor o kadar sağlığın iyi olması bakın ne oldu spor arttı arkadaşlar sağlıklı artış meydana geldi bu da bizim için pozitif korelasyon olmuştur öğretmenlerim evet geldik şimdi gelişimsel yöntem arkadaşlar burada 3 farklı yöntemden söz edeceğiz bir tanesi arkadaşlar kesişsel yöntem Kesitsel yöntem. Bir diğer öğretmenlerim boylamsal yöntem. Boylamsal yöntem. İkisinin birleşmiş hali de sırasal yöntemdir. Sırasal yöntemdir arkadaşlar. Evet. Kesitsel yöntem öğretmenlerim kısa süreli bir incelemedir. Kısa süreli incelemedir arkadaşlar. Burada mutlaka birden fazla yaş grubu olmalıdır. Birden fazla yaş grubu olmalıdır arkadaşlar. Evet burada öğretmenlerim yaşlar arasındaki değişimi görmek için tek seferlik veri toplanır değil mi? Evet yaşlar arası farkı. Görmek için, görmek için tek seferlik veri toplanır. Tek seferlik veri toplanır. Veri toplanır. Örnek arkadaşlar, 3 yaşındaki bireyler ile 5 yaşındaki bireylerin dil gelişme arasındaki farkları görmek için ne yaptım öğretmenlere? Tesisler yöntemi kullandım arkadaşlar geldik şimdi boylamsal yöntem bak 3 yaş ile 5 arasındaki farkı görmek için tek seferlik veri aldım bu benim için kesitsel yöntemdir boylamsal yöntem ise kısa süreli değil uzun sürelidir. bu nedenle ekonomik değildir uzun sürelidir arkadaşlar evet bir yaş grubu olabilir birden fazla olursa birbirinden bağımsız olmalıdır arkadaşlar yani bağımsız bir incelemedir bağımsız incelemedir Orada neyi görürüm öğretmenlerim? O yaşın gelişimsel sürecindeki değişimlerini görürüm. Gelişimsel süreçteki değişimler görülmeye çalıştır. Örnek tek yaş grubu olabilir arkadaşlar. Örneğin aldım 3 yaşındaki bireyi. 10 yıl boyunca incelediğim öğretmenlerin boylamsaldır. Birden fazla yaş grubu varsa bağımsız olacak. 3 yaş ile 5 yaş arasındaki bireyleri evet dil gelişimsel süreçlerini görmek için arkadaşlar 10 yıl yaptığım araştırma boylamsaldır. Sırasıyla ise bunun ikisinin birleştirilmiş hali öğretmenleri. Yani arkadaşlar hem kesitsel olacak hem aynı zamanda boylamsal yöntem kullanacak. Yani hem tek seferlik veri toplanacak hem de öğretmenim gelişimsel süreçler inceleyecek. Yazdım. Hem tek seferlik veri değişimi görmek için hem de hem de evet gelişimsel süreç ele alınır arkadaşlar. Aynısını çevireyim buraya. Evet. Evet. 3 yaşındaki bireyler ile 5 yaşındaki bireyleri inceleyen bir araştırmacı onların dil gelişimsel süreçlerini 10 yıl boyunca incelemiş. 13 oldu yaşı, 15 oldu yaşı. Aynı zamanda her yılda arkadaşlar aralardaki fark görmek için de tek seferlik veriler toplamıştır. 10 yıl inceledi, süreci inceledi, boylamsal. Aynı zamanda farkları görmek için tek seferlik veri topladı. Yani boylamsallık sizi birleştirdi. Bu da benim için sırasal yöntem ya da ardışık yöntem olmuştur öğretmenlerim. Evet öğretmenlerim, şimdi psikoloji araştırma yöntemlerini de burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Ee, bizim için bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.